İlaç kalma. <gülüyor> park ettim, birkaç dakikadır içindeyim. Kaydı bir türlü açamadım. Ama gözlerim öyle düşüyor ki. Gözüm öyle düşüyor. Kapanıyor, kapanıyor. Hatta bir iki dakikada uyumuşum galiba. Genelde böyle Bilmiyorum Konuşamayacağım diye başladım Şeylerde konuşuyorum Genelde kayıtlarda ama Biliyor musun Noşka Sesimi böyle duymanı Hiç hoşuma sanmıyorum Sesimi böyle duymanı hiç sevmiyorum Başıma gitmiyor. Böyle olsun istemiyorum. Hiç istemiyorum ben Çok yorgun. Çok bitkinim. Bitkinim, bitkinim, bitkinim. Bitkiniz. Ah peluçka. Elbette kendi acımı yaşıyorum. Kendi acımı hissediyorum, yaşıyorum. Ama her zaman şunu diyorum yani. Ben ne haldeysem, ne kadar kötü durumdaysam, Logecomundan davet artırılıyorum. Benden davet artırılıyorum. Hiçbir zaman şey olmuyor. Hiçbir zaman ama. Hiçbir zaman yani. Hani şey de diyor ya... ...severek ayrılanlar şarkısında. Tam da sözlerini hatırlamıyorum ama... ...şey diye söylüyordu galiba. Biz... Ruh eşiyiz. Daha farklı bir tabir kullanıyordu ama öyle diyeyim. Biz ruh eşiyiz. Unutmuş olsam değilse derdi. Elbette ki unutmuş, unutmuş olma vurgusunu yapmıyorum ben. Asla yani asla. Yani aslında şeyin vurgusunu ben yapıyorum ya da o şarkıda bile belki ondan bahsediyordur. Ruh eşleri, ruh ikizleri birbirlerinin Herhangi bir durumunu hisseder. Sadece unutma değil yani, asla. Herhangi bir durumunu deli gibi hisseder. Evet, hayat akışında, hayat devam ediyor. Biz devam ediyoruz. Edebiliyor muyuz? bir şey. İşte Bilmiyorum be. Yine sana sistem ettim. Ufacık tefecik. Manzur görü beni ya. Manzur görü yani. Bilmiyorum gerçekten artık. Bilmiyorum yani ne hissedeceğimi bilmiyorum. İkimiz de aynı haldeyiz, işte aynı durumdayız. Çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Birincisi bu şey. Ee, dün spora yazılmaya o kadar niyetlendim, sen demiştin ya ki fotoğrafın oradan olsun Onu yapmaya çabaladım İşte şeyi fark ettim İşte siteye girdim kayıt oldum. Kayıtlıydım zaten Şeyi satın alacaktım Yani oraya için Oraya gitmek için işte bir Program satın alıyorsun Böyle bir şey satın alacaktım Ne olsa beğenirsin Kartımda para yok Gerçekten para yok. Sıfır. Dövizi, dövizi fulledik. Ondan sonra... Bilmiyorum, bir yere para gitti. Para yoktu yani. Neyse ki şimdi var. Dedim Doçka acaba arasam, istesem. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra dedim olsa ne güzel olur. Ama dedim ne alaka, ne alaka yani. Sanki bir eksiğimiz bu da bunu yerine getireceğiz yani. Hiç sende, çocuk. Islanmıyor bu. Ama sen ona gel anlat kalbi. Az önce gerçekten bir iki defa uyudum. Dalıyorum böyle. Bilmiyorum geçmişe hayallere. Öyle sızıp kalmışım yani. Zaten dün de hiç uyuyamadım. Hiç sıfır, sıfır, sıfır. Olsun. Dert etmiyorum. Bugün dinlenirim. Yarın zaten bir daha gideceğim. Öteki gün dinleneceğim. Diğer gün bir daha gideceğim. En güzel o yüzden. İşte bir tanesi o. Haydi telefonla dediğim gibi yani doğrusu senin dediğin gibi. Şöyle i̇şte bir yerde atacağım. Atacağım. Dün oranın haberlerine baktım. Ara ara şey alıyor. Bakıyorum yani. Bir kaç tane fotoğraf gördüm. Şehrin içinden herhangi bir olayla alakalı ama şehrin içinden. Bir kez daha. İşte onun insan bilincine. O da o kadar çok varıyor ki. Diyor şu an. Diyor yani. Kadın burada değil. Yani kadınım. Doçkağım. Burada değil. T orada. T orada. E öyle bir yerde ki yani. Ne alak? Ya dün oturdum bunu aladım yani. Diyorum. Anladım. Oysa yani, işte o kadar sorguladığım şeyler de o kadar saçma aptal şeyler ki. Işte, yani kabullenemediğim şeyler bile saçma yani. Oysa ki, ne alaka? Ama diyorum ki, o kadar saçma. biraz işte diyorum yani yazdım ufacık tefelek de olsa o şeyden dolayı özür dilerim şu anam hem yorgunluğum ayışmışlığı var hem ısıttım burayı senin gibi sıcak olmasa da senin gibi hissettirmese de şey senin gibi hissettirmiyor zaten. Biz aynı kişiyiz ben aşkım. Aynı insanız. Biriz. Aslında bu durumu içinde olduğumuz durumu hiçbir zaman kabul yani. Her şey Neyse. Daha anlayışlı olduğunu ya daha yatışmış olduğunu. Sana sadece beni sindirmemen gerektiğini söyledim. O konuda da bana izin verdiğini biliyorum artık. Hem ya da de... hem sistem etmeyip, baksana başka, o kadar bu kafamı o kadar karman çorman ki şeyden bahsediyorum. Az sonra neyi vurguladığımı Karıştırıyorum ya da başka bir şey neyse. Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Bunlar hakkında bir şey söylemeyeceğim. İstemiyorum yani. Dün bir tane Dün şeyle oturdum Bizim bir ortak Arkadaşımız vardı ya Çok konuşurdu Bazen boş konuşurdu Bazen aynı şeyleri konuşurdu Kim olduğunu Tahmin edebiliyorsunuz Dün oturdum. İşte öyle çalıştığım akşamlarda oturuyoruz bazen konuşuyoruz. İşte bazen oturuyoruz konuşuyoruz. Dün onunla oturdum. Konu nasıl oldu? nasıl oraya geldi bilmiyorum. O şeyden bahsetti. Çocuk çocuk sahibi olmanın değerini nasıl bildiğinden kendisi çocuk çocuğunu birkaç kere kaybetmişken başkalarının çocuk sahibi olup gerektiği Gereken değer, değeri göstermemelerinden Tam vuruyordu Zamanında bana çok garip geliyordu diyor, diyordu yani Şu anda benim için çocuklarım öyle diyordu o değerle aynı Aynı hissiyatla onlara bakıyorum diyordu Dedi yani dün öyle anlatıyordu Biliyorum zaten öyle olduğunu da Gördük Ama iken bunlardan bahsederken belki bir şeyi 10 defa aynı şekilde ya da farklı şekilde neyse söylerken o sırada ben belki daha önce kimsenin hissetmediği coşkuyla Kimsenin hissetmediği arzuyla, ne bilmiyorum ya, içimin bu kadar dolduğunu daha önce hatırlamıyorum. Bunu zaten kendim hayalini kurduğumda o coşkuyu tek başıma zaten yaşıyorum. Ama bunu senin söylemen o kadar başka bir şey ki. Ben isterdim. İşte bu karşında böyle konuşurken ben de öyle yerlere gittim ki, öyle yerlere gittim. Sen de beraber olduk. Hayatlarımız birleşti. Çocuğumuz, belki çocuklarımız oldu. zaten insanın içinde yitirince o işte öyle babalıktan öyle bahsederken <gülüyor> çok saçma yani. her konuşmamda her anlattığımda her yazdığımda kendimi daha da o kadar daha fazla dönülmez yerlere yollara sokuyorum ki Bilmiyorum uykusuz muyum diye artık da o kadar bocalıyorum. Bilmiyorum bazen bocalıyorum gibi de gelmiyor işte. Aklımda ne varsa, ne söylemek istersem onu söylüyorum. Ya da bilmiyorum beni rahatlatacağını düşündüğüm ne varsa. Görüyorsunuz bağlanmak kopuyorum. sto i̇şte babalıktan bahsederken ben bir zamanlar içimde yükselen babalık. İçimde yükselen babalık duygusunu tekrar tekrar tekrar iliklerime kadar hissediyorum. Öyle adamını anlatıyor ki, bir de yani öyle ki öyle birini anlatıyor ki çok kötü. Ne konuşun, ne konuşsam olmuyor işte. Konuşmak da yetmiyor. Konuşmak da yetmiye Nasıl konuşmak? ancak onu Parmaklarım yanaklarında gezmeyi o kadar özledi ki. Oynatmaya az kaldı. Doktorun nerede? İyi, iyi. Oysa ki ben. Loçkan. Senden çocuğum olsun istiyorum. Kimse bunu bilmiyor ki. Benim bunu nasıl istediğimi. Ne manyak seviyede istediğimi. Nasıl? Ya Allah kahretsin ya. Allah etmesin. Benim nasıl hisleri büründüğümü, kimse bilmiyor. Nasıl bir aldığımı kimse bilmiyor. Ne yaşadığımızı kimse bilmiyor. Oh, they don't know what happiness love can be. Onlar aşıkta nasıl bir mutluluk olduğunu bilmezler. Çünkü aşkı bilmezler. Gerçi hiçbir zaman böyle böyle tariflemeyi bu kadar basit tariflemeyi sevmezdim, istemezdim. Aşıktan öte bir şey çünkü. çünkü ben sana aşık değil seni çok seviyorum. Yani, ruhum tuttu kalbime ya da belki kalbim tuttu ruhunu. Senle vedalaştığım, işte seni yolcu ettiğim o yere gidemedim satım olmadı. Epey yorgun. Saat şu an tam. Şu arabanın içinde arabamızın içinde şöyle kucağına başımı koyup uyumaya kadar istiyorum ki kendimi bu sıcaklığın içinde senin şefkatinin, merhametinin... Doçgan'a kıyamayışının... Kendimi bırakmak istiyorum. Sana... Çıkalım. Gitmem gerekiyor. Bir <Gülüyor> tanesiin göremeyecek olmak, sesini duyamayacak olmak. Seni göremeyecek olmak. Sen buradaydın ya, yani. burada benimleydin, kollarımdaydın. Ben senin kollarındaydım. Hafıf hayat.